Bu beyitlerde bizlere sonu beyitlerin ikinci kısmı sürekli lam ile bittiği için lam harfiyle Arapçadaki lam harfiyle bittiği için ne denmiş buna Lamiye denmiş. İşte şey şeyhülislam İbn Teymiyen'in öğrencilerinden olan İbn Kayyim'in nuniyesi var, değil mi? Binlerce beyit var içinde. Sonu hep neyle bitiyor? Nun'la bitiyor. Bu almir oturmuşlar Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu dini Kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmak için çeşitli yöntemler kullanmışlar, metotlar kullanmışlar. Bakıyorsunuz kimi zaman nesir dediğimiz düz yazıyla akide kitapları kaleme almışlar. Kimi zaman da ne yapmışlar? Nazım dediğimiz böyle beyitlerle, kasidelerle. Selam. Aleykümselam. Akide bahislerini, konularını bizlere nakletmişler. Bu hafta kalmış olduğumuz şerh etmek için durmuş olduğumuz beytler ve nar yasla hasyiyü bi hikmetin ve ile taqi ila'l cinan sidkhulu diye ki şöyle Sami Mümtaz ateşe girecek olan kimse şakî olan kimsedir, bedbaht olan kimsedir. Allah Teala'nın kendisini hayırlardan mahrum ettiği bir kimsedir. Şakî demek bedbaht demek. وَكَذَتْ تَقِيُّ اِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُوا Ve aynı şekilde takî olan, yani takvalı olan da kimdir? Cennete girecek olan kimsedir. Rifayet olunduğuna göre Ömer İbnül Hattab'a soruyorlar. Diyorlar ki, bir zat gelip soruyor, takva nedir? O da diyor ki, takva dikenli bir yerde diyor, yolda. Yürürken diyor, elbiseni kaldırmak gibi bir şeydir. Yani o dikenlerin, o çalıların elbiseni yakalayıp da Değil mi? Ee, o elbisenin zedelememesi için, zarar vermemesi için ne yaparsın elbiseni? Yukarı çekersin. Toplarsın. İşte takva da budur diyor. Özellikle yazın yaz aylarında böğürtlen, herkes bilir değil mi? Böğürtlen. <gülüyor> Küçük böyle, dikenli bir bitkidir. Onun dikenleri anında ne yapar insana? Yapışır. O dikenlerin, çalıların arasından giderken insan nasıl yürür? Pır dikkat yürür değil mi? İşte takva da böyledir diyor. Yani takva, insanın dünya hayatında yürürken gaflete mahal vermemesi. Boşluğa mahal vermemesi. Araba kullananlar bilir. İnsan bazen gaflete düştüğü zaman, araba kurulurken, daldığı zaman tabiri caizse, bir de bakar ki şeritin tam ortasında gidiyor. Gitmiş, şeritin ortasına geçmiş. Korna basıyorlar, kamyon geliyor. Müslüman kimsenin, mümin kimsenin dünya hayatındaki misali de aynı bunun gibidir arkadaşlar. Yani insanın gaflete, insanın dalgınlığa fırsat vermemesi lazım. Çünkü daldığında kafanı bir kaldırıyorsun, bir bakıyorsun ki tam ne yapmışsın? Şeriti ortalamışsın, günahlara dalmışsın. Değil mi? Gaflete dalmışsın. Allah'ın sana emrettiği hususlarda, emirlerinde ne yapmışsın? Gevşek davranmaya başlamışsın. O sebeple takva çok önemli bir arkadaşlar. Zira takva nedir? Cennete girmemize sebep olacak amellerden bir tanesidir. Tabi cennete hiç kimse, aramızdan hiç kimse, bu ümmetten hiç kimse kendi amelinin karşılığı olarak ne yapmayacak? Giremeyecek. Resulullah Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince ashabına sizlerden hiçbirisiniz cennete ameliyle giremeyecek sözünü sahabesine söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı diyor ki, sen de mi ey, ey Allah'ın Resulü? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben de. Ben de ne yapamayacağım? Cennete giremeyeceğim. İlla en yetegammedeniyallahu yetegamme bir rahmetihi. Allah Teala beni rahmetiyle muamele etmezse, beni rahmetine batırmazsa rahmetine muamele etmezse, ben de ne yapamam cennete giremem. İşte bu rahmetin bir göstergesi de insanın dünyada sırat üzerine, doğru yol üzerine, sünnet üzerine olmaz. Yani bir insan Allah'ın izniyle dünyada seyri, yolculuğu sünnet üzere ise, tevhid üzere ise, akide üzere ise, salih ameller üzere ise bu onun için güzel bir nedir? Belirtidir. Güzel bir alamettir. Deminden dediğimiz gibi. Kul çok dikkatli olacak. Takva işte burada ortaya giriyor. Takva burada kulun orta şeritte şeritleri ortalamadan her iki şeritin tam ortasından gitme mekanizması demek. Takva. Daldığın zaman gidiyorsun. Belki de bakın bazen kırmızıcıkta geçenler bile var değil mi? Allah Allah diyorsun ya. Niye? Çünkü dalmışsın. Dünya hayatta böyle. Bir dalıyorsun kafanı bir kaldırıyorsun aylar geçmiş oruç tutmamışsın. Aylar geçmiş Gece namazlarına kalkmamışsın, aylar geçmiş, eline Kur'an-ı Kerim olmam, dalmışsın yani. Kırmızı ışık dememişsin, yaya geçidi dememişsin, her şeyi geçmişsin. Ki bu amelleri yaptığımız takdirde dahi bu amellerin karşılığı olarak ne, yap ne yapmayacağız? Cennete giremeyeceğiz. Peki, Allah Teala'nın "Udhuul cennate bi ma kuntum ta'melun". Ta Aliye umatuzda kullu nefsindir, bima kesebet. Ayetlerini nasıl anlayacağız? "Udhuul cennete bi kuntum Yapmış olduğunuz ameller karşılığında cennete girin mi anlayacağız? Yapmış olduğunuz ameller sebebiyle cennete girin mi anlayacağız? Buradaki bağ harfi ceri sebebiyet. Yani bu ameller sizin cennete, cennete girmenize nedir? Sebeptir. Dünyada cennete girmeyi hak ettiğinizin bir göstergesi bu amellerdir. Ancak bu amellerin karşılığı olarak siz cennete girmeyi hak edemezsiniz. Hak kazanamazsınız. Buradaki ba harfi ceri sebebiyet. Bu ameller sebebiyle. Bu ameller olmasaydı sizin cennete girmenize sebep olmayacaktı. Ama bu amellerin karşılığı mı o cennet? Hayır. Çünkü cennet çok mükemmel bir yer. Ebu Hureyye radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste olduğu üzere ne diyor aleyhissalatu vesselam? Cennette kimseler la yenamun. Uyku yok. Ve la yapsukun. Tükürmek yok. Ve la yatemattakun. Balgam yok. Aniyetumun zehb. Onların içecekleri altın tarakları da nedir? Gümüştür. Yani cennet öyle bir yer. Cennette aklınıza ne geliyorsa ne var? O anında sizin yanınızda. Cennette aleyhisselatü vesselam bir ağaçtan örnek veriyor. Diyor ki orada öyle bir, ağa bir ağaç vardır ki diyor bir Atlı süvari, koşucu, hızlı koşan koşucu o ağacın gölgesinde ne kadar yolculuk yapar? Yüz yıl yolculuk yapar ve o ağacın gölgesini ne yapamaz? Bitiremez, kat edemez. Yani yüz yıl boyunca hızlı koşan bir at düşünün. Şimdi bazen görüyorsunuz değil mi? At yarışları oluyor. Atlar nasıl koşuyorlar? Şöyle bir takayyul edin ki bunun misali benzeri değil. Bundan daha mükemmel bir at düşünün. Bu at koşuyor. Yüzyıl koşuyor. Anca yüzyılın sonunda ne yapmış olabiliyor? O ağacın gölgesi bitmiş olabiliyor. Mümkün mü şu anda bizim bu aklımızla, şu anki hayalimizle bunu hayal edebilmemiz, tahayyül edebilmemiz mümkün mü değil? Ama bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu hadiste ne yapıyor bizlere? Bu şekilde hadiste haber veriyor. Onun için Aley aleyhissalatü vesselam, bunun naklettiği kubci hadiste, ne diyor allah Teala? Teala? أَعْدَدُّ لِعِبَادِي أَصَّالِحِينَ allah Teala diyor ki salih kullarımı hazırladım. Bakın salih olma şartı var. Her kul değil. Salih kul. Salih kullarımı hazırladım. Ma la عَيْنٌ raat, Gözlerinin görmediği şeyleri. وَلَا اُذُنُنْ semiat, Kulaklarının duymadığı şeyler. Siz hiç hayatınızda gördünüz mü? Gölgesini yüzyılda kat edebileceğiniz bir ağaç dalları. Şurada 300-500 yıllık yaşamış büyük böyle bir Çınar gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Bütün mahallenin ismini ona veriyoruz, değil mi? Çınar Mahallesi diyoruz. Halbuki ölçüsü belli. Allah Teala bakın ne diyor: Ma la ainun raat, vla uzuun semiat. Kulağın duymadığı, gözün görmediği şeylerin yaptım onlara. Hazırladım. Vla khatara alakalı bir beşer, kimsenin aklına gelmeyecek. Mümkün değil. Otursan, Yasin otursa, 40 yıl hayal etse ne kadar hayal etse nasıl olur da bir ağaç, değil mi? Yüzyıl boyunca... ...kat büyüklükte olur. Hiçbir zaman benzerinin eşini ne alamaz. Yani sadece ağaç kelimesi olarak, kelime itibariyle... aklına yeşil, gövdesi olan... ...dalları olan bir ne gelir? Nesle gelir. Ama bunun ötesinde bir şey... daha öyle demez. İşte cennet böyle bilir arkadaşlar. Onun için allah Teala Secde Suresi 17. ayette ne diyor? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ma اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ Nefisler, nefis orada kendisi için hazırlanmış onu mutlu edecek, gözünün nuru olacak, hoşuna gidecek şeyleri bilemez. Yani cennet böyle bir yer arkadaşlar. Tabi bu cennet için ne yapmak gerekiyor bu dünyada? Gayret etmek gerekiyor. Bu dünyada gayret. Peki gayreti nereye sarf edeceğiz? Dünya için mi? Cennet için mi? Adiste ne diyor? Bugün diyor çok olanlar El-muksirûne'l-yavm Bugün çok olanlar. Ne bakımından? Mal mülk bakımından. Bugün çok olanlar hesabı şişkin olanlar tapuları çok olanlar Akallûne yevmel kıyâna. Kıyamet günü ne olacaklar? Az olan onlar olacak diyor. Değil mi? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kuntu alâ bâbil cennâ. Cennetin kapısından baktım şöyle. Ne gördüm diyor? Fekane amatu men dakhalaha el mesakin. Cennete girenlerin çoğunun miskinler olduğunu, zavallılar, fakirler, garibanlar olduğunu gördüm. Niye? Çünkü gariban adam asıl itibarıyla da çok harama bulaşmaz, değil mi? Faize bulaşmaz. Onun bunun devletin hakkını, hukukunu yemez. Ve kalbi bu bal sevgisiyle, dünya sevgisiyle de çok aşırı olmadığı için Neyle meşguldür? Allah'ın kitabını okumakla meşguldür. Değil mi? Şimdi dedelerinize, atalarınıza bakın. Değil mi? Bir de şimdiki nesile bakın. Onların zamanında garibanlık vardı, yoksulluk vardı, fakirlik vardı ama bir insanın namaz kılmaması neydi? Çok büyük bir günahın yanında ayıptı. Şimdi bakın etrafınıza, yakınlarınıza. Adam namaz kılmıyor. Adam belki zina yapıyor. Adam belki haram işliyor ama malı mülkü var. ...trestici var, zenginliği var diye... ...aile içinde, mahalle içinde, toplum içinde kim o? Değerli bir insan. Değil mi? Aleyküm selamun aleyküm. Tabi cennetle alakalı... ...böyle güzel... ...kıssalardan, sempatik kıssalardan bir tanesi de... ...Ebu Hureyre rivayet ediyor... Hadis Buhari'de Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yevmen yuhaddisu ve indahu raculum min ehlil badiye." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına oturup konuşuyordu Ashabına bir şeyler anlatıyordu O mecliste Bedevilerden Çölden gelenlerden Bir tanesi de mevcut hazır bulunuyordu Aleyhisselatü vesselam ashabına biliyorsunuz Bazen cennetten haberler veriyor Allah'ın ona bildirmesiyle. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَئْذَنَ رَبَّهُ فِي زَرْعِ Diyor ki, cennete gelenlerden bir vatandaş, bir kimse bir gün Rabbinden ekin ekmek için ziraatçilik yapmak, çiftçilik yapmak için izin istedi. Yani insanoğlu işte böyle cennete girmiş, orada ne istiyor? Diyor ki, ey Rabbim ben şuraya ne yapayım? Şuraya ekip biçeyim. Fekal evelest fima she'ta Allah tala diyor ki bu adama sen hani yani sana verdiklerimiz içinde bulundukların yani yeterli değil mi? Yani <gülüyor> ziraatı ne yapacaksın? <gülüyor> diyor ki: "Kala bela." İstiyor öyle bir istiyor, istiyorum. Orada çünkü ne var? İstediği her şey var insanım. "Walakin <gülüyor> uhibbu an azra." Diyor istiyorum yani ziraat yapmak istiyorum ey Rabbim. "Fe'sra'a wa badara fetabaderat tarfa ve istiva ve istiva fırtfa nebatı ve istivaı ve ve diyor ekti şeyi ekti tohumu ekti tarlaya oraya cennete orada diyor birden diyor ne oldu nebat bitki biti verdi birden olgunlaştı yani şu anda mesela ekiyorlar bir ay sonra bakın 5 6 <gülüyor> ay önce kasım ayında Eylül ayında, kasım ayında çiftçiler buğday ekti ne zaman biçecekler? Haziran'da biçecekler. Yani yedi ay, sekiz ay ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Şimdi bu adam cennette ekiyor şeyi, bitkiyi. Ziraatı yapıyor. Anında hop ve dağlar kadar yüksek. Şunu ya. Dağlar kadar yüksek. Dûneke yabne âdem fe فإنه لا يشبعك şey. Allah Teala diyor ki bunu yaşayan Ademoğluna ey Ademoğl diyor. Al işte diyor. Dağlar kadar ekin. Dağlar kadar buğday. <gülüyor> Dağlar kadar ziraat ürünü hasat. Seni diyor hiçbir şey karnını doyurmaz, al diyor adam oğlu. Şimdi fakal Arabi ya Resulallah. orada bulunan bedevi adam çölden gelmiş. Çöl noktasında ne var? Bir deve var, bir çadır var, bir de ne var? Kum var. Gördüğün gördüğü kadar her taraf ne? Kum. Diyor ki bedevi Allah aleyhi ve sellem, "La tecidu hada illa Quraysiyan av Ansariyen." Ey Allah Resulü <gülüyor> Bu diyor cennetteki bu adam ya diyor kureyşlidir ya da ensardandır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diyor, ve ennam ashabızlar. Çünkü onlar diyor ziratla uğraşan insanlar diyor. Ve ama ne Biz ise diyor bedeviler diyor. Felsefeye bir ashabızlar. Bizler ne değiliz? Çiftçi değiliz. Eken biçen insanlar değiliz. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne yapıyor? Gülüyor. Şimdi Bedevi'ye ters geliyor bir adamın ne yapması? Cennette ekin ekmeği istemesi. Ama başka bir Bedevi gelene diyor Allah razı. Deve var mı orada diyor Allah Resulü. Deveyi soruyor. Orada deve var mı diyor. İşte insanoğlu bu kısa ömründe aslında kısa ömründe orası için çalışmalı. Yani cennete en son girecek adamın kıssasını geçen hafta dinledik. Nasıl? Her şey var Allah'ın izniyle. Cennete giren, girecek olan en son adamın olayını da biliyorsunuz. Cennete giriyor Allah Teala ne diyor ona? Ey Adem oğul. Al sana dünya ve dünyanın on misli. En son giren adamın şeyi bu. Değil mi? Allah Teala ne yapıyor ona? Gülüyor. Değil mi? Çünkü o neydi? Yak yaklaştır diyor biri Allah'a diyor. Harene yaklaştır beni diyor. İşte cennet böyle bir yer arkadaşlar. Cennetin kapıları var. Cennetin kapıları Oruçların gireceği kapı var. Sadaka verenlerin kapısı var. Değil mi? Ondan sonra oruç tutanların, namaz kılanların, Ebubekir radıyallahu an soruyor. Diyor ki Ey Allahın Resulü bir insan bütün kapılardan girebilir mi? Ne diyor? Evet diyor. Sen de? onlardansın diyor. Çünkü Ebubekir kim hasta ziyaret etti? Bugün Ebubekir kim cenaze kıldı? Ebubekir kim sadakaverdi? Ebubekir kim namaz oruç tuttu? Ebubekir değil mi? Yani, Hayır da vasari'u ilah makfiratimün rabbikum. Yarışmak. Rabbinizden makfirte yarışın. Yani herkes yapıyorsa kendisi için yapıyor arkadaşlar. Yani diyelim ki bir yerin bir yardıma ihtiyacı var. Bir Kur'an kursunun, bir cemiyetin ihtiyacı var. Sen oraya gidip bir yardım ettiğinde zannetme ki o yardımı sen onlara yapıyorsun. Halbuki onlar sana yardım yapıyorlar. Nasıl yardım yapıyorlar? Senin evet. ahiretine tamam mı? faydası olması için Cennetin o kapılarından birinden yahut da hepsinden aynı anda girmen için sana bu insanlar ne sunuyor? Fırsat sunuyor. Sen yapacaksan kendin için yapıyorsun. Ama tam tersi düşünüyoruz değil mi insanlar? Ben şunu destek oldum, buna destek oldum. Öyle yaptım, böyle yaptım. Halbuki sen kendine yapacaksın. Ne yapıyorsan inan bil ki yaptığın her şey senin kendinedir. Tabi cennette hayvanlar da var arkadaşlar. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsederken ne diyor? cennette her yemeklerden valah mi tayrın ve lahm tayrın Orada ne vardır diyor cennette kuş eti de vardır. Kuş eti. Aynı şekilde bir gün bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e devesini veriyor. Al diyor. Bunu dilediğin yere kullan. Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam ne diyor Sana diyor bunun karşılığında cennette ne var? 700 tane deve var. Ama nasıl bilmiyoruz. Nasıl ağaç öyleyse kuranın devesi de Mercedes Allah yolunda merses narcıyorsan Allah'ın izniyle bir haseneye karşılık ne var? On misli ve daha fazlası var. Daha fazlası var. Tabii cennete kapıları var dedik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. Cennetu <gülüyor> Adnin muftahatan lehumu'l ebwab. Oralar yani Cennetu Adn Adn cennetleri girecek olan kimselere nedir? Kapıları açılmıştır. Kapıları açıktır. Tabii kapıların açılması için cennet halkının cennete girebilmesi için orada bir şefaat olacak. Çünkü cennetin kapısını ilk çalacak olan kişi kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam bunu haber veriyor. Yeryüzünde diyor en son gönderilen ümmet biziz ama cennete ilk girecek ümmet biziz. Bu ümmetin şerefi bu arkadaşlar. Yani bizden önce yaşamış Peygamber aleyhisselatü vesselam da önce yaşamış insanlar da seçme hakkı verilseydi denseydi ki falanca gel. Bundan bin sene, şey bundan iki bin sene önce yaşanmış. Üç Böyle böyle böyle bir peygamber gelecek. Bunun amelleri, bunun ümmetine verecek fırsatlar çok büyük olacak. Allah'ın lütfu geniş çünkü değil mi? Çünkü meşhur hadisi biliyorsunuz. Bir adam ne yapmış? Yanında çalışacak işçiler kiralamış. Değil mi? Birisini nereye kadar? Öğlenden ikindiye kadar. Birisini sabahtan öğleye kadar. Birisini öğlenden ikindiye kadar. Birisini ikinden Akşama kadar. Her birine ne veriyor? Ücretini veriyor. Ondan sonra diğerine daha fazla veriyor ezilini. Kimse bir şey diyebilir mi? O kişileri kiralayan işçilere niye sen buna az verdin diye? Diyor ki ben sizin hakkınızı vermedim. Herkese çalıştığı hakkını verdi. allah Teala bütün ümmetlere gayretinin, amelinin karşılığını ne yaptı? Verdi. Ama bu ümmete lütfu gereği fazlını, fazlıyla, lütfuyla ne yaptı? Bol bol verdi. Şimdi içinde bulunduğumuz nimeti anlamak için söylüyorum. Yani bizden önceki insanlar böyle bir şey mümkün olsaydı, seçme hakkı verilseydi hepsi ne yapardı? Derlerdi ki biz de ümmeti Muhammed'den olmak isteriz ya. Niye? Çünkü cennete girecek olanlardan olmak isteriz. Değil mi? Ama böyle bir seçme hakkı yok. Tabii biz biz biz de seçmedik bunu ama içinde bulunduğumuz lütuf, Allah'ın lütfu, nimeti o kadar büyük işte arkadaşlar bunu anlamanız için size söylüyorum. Tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım, buna layık olmak lazım. Tabii cennete gelindiği zaman kapıyı ilk çalacak olan kişi kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Allah Teala bizleri cennete giren kullarından eylesin. Tabii yani dünya ile cennetin yani arasında hani bir karşılaştırma yaparsak hadislerde bize ne anlatılıyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. لَمَوْضِعُ صَوْتِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Sizlerden birinizin dünyada diyor asa, sopa, kırbaç, kırbaçının diyor, yani cennette kırbacının kapladığı yer, dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yani cennetten bir 5 santim, 10 santim, 20 santimlik bir arsa düşünün, bir parça düşünün. Dünya içindeki her şeyden daha hayırlı. Şimdi insanlar gidiyor oradan buradan bir 500 metre kadar arsa alıyor. Ne yapıyorlar? Seviniyorlar. Tapusunu alıyor diyor. Kar etmesini bekliyor. Halbuki sabah namazından önce kirekat kalacağını. Sünnet. Dünya ötcüklerinden ne? Kat kat. Hayırlı. Devamla diyor ki vele kulli hayn aqilin fi qabrhi amalu yuqarinhu hunaqa ve yuselu evet. Şeyhülislamüntemiydi burada kabir azabına geçti nazım için, kaside olarak söylediği için burada önce Cenneti, Sırat Köprüsü'nün havuzu teraziyi zikretti. Şimdi de burada bizlere kabir ahvalini zikrediyor. Diyor ki her akıl bağlı olan kişi hayatta yapmış olduğu amelle ne yapacak? Kabirde hesaba çekilecek. Bizim şu meşhur hadislerde geçen hepimizin okuduğu üç esas kitabı burada ortaya çıkıyor. Burada Muhammed bin Abdullah ibrahim Allah tarafından kendisine verilen bir nimeti de görmüş oluyoruz. Ne o nimet arkadaşlar? Yani ümmetin alimleri çağlar boyunca asırlar boyunca birçok konuda kitap kaleme almışlar, teelifler yapmışlar. Ama bu konuyu özel Hiçbir kimseye ne olmamış? Bir kitap telif etmek, kitap kalemi almak nasip olmamış. Ki bu üç mesele dünyadaki en önemli mesele. Yani bu üç meselenin bir alternatifi yok. Bu üç meselenin dışında verebileceğin başka bir cevap yok. Yani sen bugün desen ki, ya ben... Falan hocanın dersinden hoşlanmadım. Gideceğim başka bir hocadan ders alacağım. Valla bir alternatif var değil mi? Birçok şey, hayatınızdaki her şeyin hemen hemen alternatif var. Ama sizlere kabirde sorulacak üç tane soru var arkadaşlar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bunlar, bunların hiçbir alternatifi yok. Yani Rabbim Allah'tır cevabından başka verebileceğin alternatif cevap olabilir mi? Yok. Peygamber dinim İslam'dır cevabından başka verebileceğim bir cevap olabilir mi alternatif olarak? Yok. Peygamberim Muhammed'dir cevabından başka verebileceğim bir cevap olabilir mi? Yok. Yani istisnasız, istisnasız, alternatif olmayan ve insanın hayatının özeti olan o üç soru. Burada allah Teala eğer dünya hayatında seni bu üç konuda doğru söyleyenler arasına koyup seçtiyse bil ki sen hayra muvaffak olun, olmuş, Allah tarafından başarıya götürülmüş bir insansın. Eğer dünya hayatında tevhide muvaffak olduysan Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine ve isim sıfatlarına muvaffak olduysan, yeterli mi? Değil. Amellerinde, peygambere ittiba konusunda muvaffak olduysan, sünnete uyma konusunda muvaffak olduysan, İslam dini üzere de yaşadıysan, sen bil ki insanlar arasından seçilmiş, insanlar arasında özel olarak seçilmiş ve başarıya götürülmüş bir insansın. Yani bugün kafanızı kaldırıp şöyle bir bakın. Kabirde sorulacak bu soruların cevabını verecek olan insanlara şöyle bakın. Ne kadar da az insan tevhidin idrakine varabilmiş durumda değil mi? Yani evet herkes, sokaktaki herkes, camideki herkes misvak yani kullanmanın faziletinden perşembe pazası oruç tutmanın faziletinden bahsediyor. Ama işin özü olan İşin merkezi olan, dinin temeli olan, bütün peygamberlerin yapmış olduğu davet olan tevhid konusunda bak. Herkes zır cahil. Yani Allah'ın rahmet edip, ilim verdiği, hayra muvaffak kıldığı kulları hariç ki onlar çok az. Şöyle çıkın, tevhid nedir diye, diye sorun. Sokağa bile gitmenize yok. Medreselere, Kur'an kurslarına, ilahiyatlara gidin. Deyin ki la ilahe illallah'ın anlamı nedir? Göreceksiniz ki. Bunu anlayabilmiş insan sayısı çok az. Hala insanlar Mekkeli müşriklerin, Mekkeli müşriklerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmelerinin sebebini sahip oldukları prestijin, sahip oldukları malın mülkün kaybedilme korkusu olarak gösteriyorlar. Yani, la ilahe illallah dendiğinde, ve la ilahe illallah karşı çıkan Mekkeli müşriklerde gözlerinin önüne getirdiklerinde bundan ne anlıyor? Diyor ki o zaman ne vardı? Bunların çıkarları vardı. Pazarlar vardı, çarşılar vardı. Hac onların elindeydi. Para kazanıyorlardı. Onun için ne yapmadılar? Buna karşı çıktılar diyorlar. Ve bunu dedikleri için de zaten La ilahe illallah anlamamış olduklarını anlıyoruz, görüyoruz. Ve La ilahe illallah anlamadıkları için de şirki gördüklerinde, şirke, şirke buğz etmediklerini, şirke şirk diyemediklerini görüyoruz. Aynı şekilde kabirde bize sorulacak ikinci soru, peygambere ittiba. Peygamberin kim? Yani bu Bugün birçok insan anladığı gibi. Rabbin kim? Allah. Peygamberin kim? Muhammed. Böyle değil bu arkadaşlar. Sen dünyada anlamadıysan bunu, hayatında tatbik etmediysen hadislerde geldiği üzere ne diyeceksin? Ha ha la edri. Bilmiyorum. İnsanlar bir şeyler söylüyorlar. Ben de ne yaptım onu? Söyledim. Faydası yok. Faydası yok. Sen eğer bu üç soruya doğru cevabı vermek istiyorsan kabirde Dünyada ne yapmak zorundasın? Bu üç esası iyi bilmek zorundasın. Hayatına geçirmek zorundasın. Tevhidi bilmek, şirkten kaçınmak zorundasın ki Rabbin kim dendiğinde Allah diye cevap verebilesin. Bidatı çok iyi bilmen lazım. Sünneti çok iyi bilmen lazım. Sünnete çok iyi tatbik etmen lazım ki sana kabirde sorulduğunda peygamberin kim? Sen de Muhammed diyebilesin. Sen sabah akşam bidatlar içinde yaşa. Senin hayatında sünnet-bidat ayrımı olmasın. Değil mi? Ondan sonra kabirde sorulduğunda kabirde sorulduğunda rahatlıkla Muhammed diyebileceğini zannet. Kesinlikle asla. Asla bu şey, bunu olmaz. Bu şekilde olmaz. Tabi daha sonradan birçok fırkata çıkarak, grupla çıkarak bu kabirde sorulacak sorgu suali inkar etmişler. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere sarih bir şekilde, açık bir şekilde haber veriyor hadislerde. Diyor ki ''Bana vah yolundu ki, bana vah yolundu ki'' diyor Aleyhisselatü Buhari ve Müslümin rivayet ettiği hadiste. ''İnnehu qad uhiyye ileyye ennekum tuftanuna fî kuburikum misle ev kariben min fitneti deccal.'' Diyor ki vesselam, sizler kabirlerinizde deccal fitnesi gibi bir fitne evet. yahut ona yakın bir fitneyle ne yapacaksınız fitneye maruz kalacaksınız. Nedir bu fitne, kabir fitnesi? İşte bu sorgu sual. Üç şeyin sorulması. Aleyhisselatü vesselam böyle söylüyor ki Deccal fitnesi arkadaşlar öyle büyük bir fitne ki Aleyhisselatü vesselam İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu sahibi hadis diyor ki Ma beyne halqi Adem ila kıyamis sa'a emrun ekber min ed-Deccal. Adem'in doğumundan kıyametin kopuna, kopmasına kadar insan oğlunun başına Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne gelecek değildir. Yani insanoğlunun başına gelebilecek en büyük fitne nedir? Deccaldir. İşte kabirde bu karşılaşacağımız kabir fitnesi de aleyhissalatü vesselamın deyimiyle ona gelen vahye göre Deccal fitnesi gibi yahut ona yakın bir fitne. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle buyuruyor. Firavun'un ailesinden bahsederken diyor ki en nârı yu'radûne aleyhâ guduven ve aşiyyâ. Kabir azabı ile ilgili olarak bu da bir delildir. Çünkü bazı kimseler ne yapıyorlar? Kabir azabını inkar ediyorlar. Fakat ki Allah'ın adaletine yaraşmaz, yakışmaz. 2000 sene önce ölen bir adam ile kıyametten 10 sene önce ölen adamın kabir azabı görmesi. Birisi 2000 sene boyunca azap görecek, birisi 10 yıl azap görecek. Bu adalete ters diyerek akli olarak ne yapıyorlar? Gaybiyat meselesine gayb ile ilgili olan hususlara ne ile giriyorlar? Akılla giriyorlar. Yani gayb ayrı bir husus, ayrı bir konu arkadaşlar. Yani bizler bugün gayben iman ettiğimiz o kadar çok şeyler var ki değil mi? Melekler gelip ne yapıyorlar? Ölüyle, ölüyle konuşuyorlar değil mi? Ahricu kom. Hadi çıkartın nefislerinizi. Duyan var mı ölünün yanında bulunup da bu meleklerin konuşmasını? Yok. Yani gaybî meselelere aklımızla ne yapamayız? Gire, girerek anlayamayız. Gaybîn yeri nedir? Teslimdir. gayba teslim olmaktan başka şey yok. Kabir azabı haktır. Ayetlerde zikredilmiştir. Hadislerde sanih bir şekilde zikredilmiştir. Ama bugün kendini bilmez birçok insan. Ne yapmaktadırlar? Kabir azabını inkar etmek. Adama soruyorlar, diyorlar ki Mustafa İslam diyor diyorlar ki, kabir işte hadislerde kabir azabının olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz hocam? Diyor ki, hadislerle akide ispat edilmez, itikat ispat edilmez. Yani hadisler akide de delil olmaz. Peki ayet, yani Aleyhisselatü Vesselam, hadislerle çok sarih bir şekilde söylemiş. Hatta bizlere emre diyor namazdan sonra, şey, namazda selamdan önce, dua'dan sonra dört şeyden ne nabın diyor Allah'a sığının. Bunlardan bir tanesi de ney? Kamera Ayette Allah Teala ne diyor? <gülüyor> Kafir suresi 46. ayette: en ve Sabah akşam onlara ateş ne yapılır? Tutulur. Kimlere? Firavun'un ailesine. Sabah akşam. "Ve yevma taqumu's-sa'atu kıyamet kopunca ne denir? "Adkhilu ala azab." Şimdi Firavun'un ailesine ne yapın? Daha şiddetli bir azaba daha şiddetli bir azaba sokun. Haydi. Kıyabet kopmadan önce onların şu andaki hali ne arkadaşlar? Sabah akşam ne olmak? Ateşe tutulmak. Bu kabir fitnesiyle alakalı, kabir sorgusuyla alakalı, ile alakalı İbrahim suresi 27. ayet Allahu u Teala şöyle buyuruyor. Yüsebbitullahu lezine amenû bil kavli thâbiti fil Hayati d-dunya ve fil âkira. Allah-u Teala ve İman edenleri sapa sağlam bir söz ile sabit kılar dünya hayatında ve ahiret hayatında. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buradaki e, kulun ayaklarının sabit kılınmasını ne olarak tefsir ediyor hadislerde? Bu kabir sorgusunda. Eğer sen Allah Teala'ya iman eden kullarındaysan, kullarından bir kimseysen, bil ki Allah Teala senin ayaklarını sabit kılacak. Nerede bu mümker ve nekir dediğimiz hadislerde geliyor bunun isimlerde isimleri. Tirmizi'de rivayet, bir rivayet. Mümker ve nekir sana sorduğu zaman Allah-u Teala senin ayaklarını ne yapar? İman edenlerden isen ayaklarını sabit kılar. Tabi kabirde bu sorgu suale binaen ya azap var ya da naim. Nimet var ya da nimet var. Eğer münafık, ilmehli ihtilaf etmiş, bazı ilmehli demiş ki, kabirde kafirlere sorgu sual yok. Sorgu sual kime demişler? M mümin olduğunu dünyada söyleyen kimselere. Samimi olsun olmasın. İhlaslı olsun olmasın. Yani bunun için münafık da giriyor. Eğer dışa bir kimse mümin olduğunu söylüyorsa, vuruyorsa, kalbini bilmiyoruz. Münafıksa orada ortaya çıkacak. Müminse yine orada ortaya çıkacak. Demişler kafirlerin sorgu suale bir grup ilim ehli, ehl alimlerinden bir grup ilim ehli diyor ki kafirlerin sorgu suale ihtiyacı yok. Çünkü onun kafir olduğu zaten belli. Direkt ona ne var? Azap var. Direkt ona azap var. Tabi münafık hadislerde geldiği üzere ne diyecek? Ha ha la edri. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, melek ona bir vuracak balyozla, balyozla, demirden bir balyozla, şayet bu vuruş Uhud Dağı'na vurulsaydı Uhud Dağı ne olurdu? Tuz buz olurdu. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tuz buz olurdu. Tabi kabir öyle bir yer ki şu anda kimilerinin kabri kaynıyor. Çığlık çığlığa Hani korku tüneli vardı ya Tabi onun yanında Hiçbir şey değil korku tüneli Onu düşünün. Ama biz dışarıdan geçerken Sessiz Sakin. Allah-u Teala ne yapmış bizim Bu manada Duyu özelliklerimizi Kısıtlamış Yani bugün bu tür şeyleri Anlamak çok daha kolay. Adam şimdi telefona Bir program yapmış. Bu telefonda var bende Telefon bir ses çıkartıyor yaşlar, yaş kategorisi yapmış. Mesela 0-5 yaş 5-20 yaş 20-30 yaş 30-40 yaş 50-60 yaş diye böyle kategori etmiş. Eğer telefondaki oku programın içindeki oku 20-30 yaş arasında getirdiğin zaman bir ses çıkıyor 35 yaşındaki adam o sesi duyamıyor ama 20-30 yaşındaki adam duyuyor sesi. Evet diyor, duyuyorum diyor, ses geliyor. Sen duymuyor musun diyor, soruyor bana. Hayır diyorum, ben duymuyorum. Niye? Çünkü benim yaş kriterim oraya uymuyor. İşte 10-20 yaş var, çocuklar uyuyorlar, gülüyorlar hatta. Ya diyor, duymuyor musunuz? Duymuyoruz. 30-40 yaşa getiriyorum ben, kulağımı rahatsız edici bir şekilde ses çıkartıyor telefon. Yanımda babam var, 50 yaşında duymuyor. Veya işte 45 yaşında birisi var, soruyorum ses duyuyor musun? Yok diyor, duymuyorum. Burada var o program, şu telefonda var. Yani insanoğlu bile ne yapmış, bunu yapmış. Yani Allah-u Teala'ya bu zor olur mu arkadaşlar? Yani kabirde, şu anda insanlar çığlık çığlığa. Biz bunu nereden biliyoruz? Hadislerden biliyoruz. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? Şayet diyor, sizlerin birbirinizi gömmenizi terk etmeyeceğinizi bilsem yani Aleyhissalatü Vesselam bilse ki, bizler kabir azabını duyduktan sonra hala gidip ölülerimizi ne yapacağız? Toprağa gömeceğiz böyle bir şey olsa diyor ki alese desem Allah Teala'ya dua ederdim. Bana işittirdiği, bana duyurduğu kabir azabını sizlere de ne yapsın duyursun. Onun diyor kabirdeki azabı insanlar ve cinler hariç her şey duyar. Hayvanlar dahi aynı abi duyar. Hayvanlar dahi duyar. Tabii bu da Allah Teala'nın bir lütfu beni ademe insanoğluna Allah Teala İsra Suresi'nde buyuruyor ya ve laqad karramna beni İsrail. Terramna beni Adem. Adem oğluna ne yaptık?'' diyor. ''Değer verdik, kerem verdik, ikramda bulunduk.'' Bu ikramlardan bir tanesi arkadaşlar, insanların kabirlere gömülmesi. Düşünsenize sokaklarda bırakıldığınızı, öldüğünüz yerde bırakıldığınızı, çürüdüğünüzü, koktuğunuzu, ormanlarda, dağlarda, taşlarda bırakılıp hayvanlara yem olarak bırakıldığınızı. allah Teala Adem'in iki oğluna ne yapıyor? İki oğlu arasında bir olay yaşanıyor katile bir gırab göndererek, karga göndererek nasıl gömeceğini öğretiyor. İşte allah Teala'nın yine bize bir ikramı bu dünyada biz ne yapmıyoruz? Kabrin içinde olan azabı şu an duymuyoruz. Dediğimiz gibi Aleyhisselam'ın Vesselam'ın dediği gibi duysaydık kabir azabını ne yapmazdık? Kabirlerin bırak kabirlere insan gömmeyi kabirlerin yanından bile Geçmezdik. Kabirlerin yanından bile geçmezdik. Evet. allah Teala bizleri kabir azabından korusun. Amin. Bu kabir azabından korunmak için insanın yapması gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi de her namazla selamdan önce o dört şeyden Allah'a Bu Dört şeyden sığınılan şeylerden bir tanesi de ne? Kabir azabı. Tamam. Diyeceksin ya sen bu namazı yani bir askeri bir ritüel değil bu arkadaşlar. Sabah içtimada, akşam içtimada değil. Yaptığın bu amelin, yaptığın bir ibadetin bir anlamı, manası var. Sen bir şeyler istiyorsun. Ve bir şeylerden Allah-u Teala'ya sığınıp sakınıyorsun. Allahümme inni ya'udu bike min azabil kabr dediğin zaman sen yarın öbür gün öldüğünde kabir azabına uğramaktan kime sığınıyorsun henüz hayattayken? Allah'a sığınıyorsun. Namaz böyle bir şey. Sana günde beş defa aslında ne hatırlatıyor namaz? Kabir azabını hatırlatıyor, ölümü hatırlatıyor. Namazdan çıktıktan sonra bir dahaki namaza kadar senin aklında olması lazım. Ama yani namazlar namazlıktan çıkınca değil mi? İnsanlar ne söylediklerini bilmez hale gelince namaz adeta ne oluyor bir askeri ritüel gibi bir şey kalıyor. İnsanlar koştura koştura gidiyor. Namaz bitiyor. Koştura koştura çıkıyorlar. Ne insanlar söylediklerini anlıyor. Değil mi? Halbuki namaz allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere اِنَّ صَلَاتَ tenha Namaz ne yapar? تَنْهَا Alıkoyar. اَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ Fuhşiyattan ve münkerden alıkoyar. Yani bir gün aleyhissalatu vesselam namaz kılıyor. Namazda zannedersem şu andaki hatırladığım kadarıyla Rum suresini okumaya çalışıyor. Okuyamıyor öyle. İmam namaza da kim peygamber ailesi allah Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dilini acele ettirme. Latuharrik bihi lisanaka li ta'cela bih. İn aleyna Kur'an'ı. İn aleyna beyan'ı. Sonra in aleyna naslahık. İn aleyna cem'u ve Kur'an'ı. Sonra in Yani Kur'an'ı diyor unutmamak için dilini acele acele ne yapma ey Muhammed hareket ettirme. Biz sana onu ne yapacağız? Okuyacağız, beyan et, edeceğiz ve sana sabit kalacak, ezberleyeceğiz. Ama aleyhissalatu vesselam namaza duruyor, sureyi okuyamıyor. Namazdan sonra diyor ki, aranızda ab iyi abdest almayan var mı? diyor. Yani, namazda Kur'an okuyamamasın, hadis sahibi hadis. Şeyh Habbani'nin de sahi, sahidi de bir tanesi. Hatta İbnül Kayyib diyor ki, rahimahullah. O hadis neye işarettir? Mumun cemaatin namazıyla imamın namazı nedir? Lintilidir, bağlantılıdır, birdir. Yani şimdi siz bizim kıldığımız namazları düşünün arkadaşlar, abdest, taharet, okunulan Kur'anlar, fatihalar, değil mi? Söylediğim, söylediğimizi anlamamamız, bunların ne kadar çok namaza etkisi var. O sebeple namaz konusu da önemli bir konu. Yapmamız gerekiyor arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hafta bunu netinelim. Sizden az kaldı zannedersem. Önümüzdeki hafta şeyhul islam ün teyme rahimahullah. Bu beyinlerde e, yani kader konusuna ima ediyor. Kader konusuyla alakalı e, bir söz sarf etmiyor net olarak. Ama ilim ehli ve naru yaslaha şakiyyubi hikmetin. Ateşe şaki olan kere girecektir. Allah'ın hikmetiyle. Biliyorsunuz Allah Teala meleği gönderiyor. Daha Kişi annesinin karnındayken, değil mi? Ruh hüflendiği zaman, dört aylıkken ona ne yapıyor? Meleğe emrediyorlar sonra amelini, ecelini, Şakî mi, mi olduğunu olacağını yazmasını emrediyor. Burada sanki Şeyhülislamın Hulusi kadar kader bahsine de ne yapıyor? İşaret ediyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kader bahsini ele alacağız ve bu kasidenin son beytini ele alacağız. ve Bu şekilde önümüzdeki hafta e, bu mübarek, hayırlı e, beyitler bitmiş olacak. E, ben temenni ed ederim ki aranızdan bunu böyle ezberleyenler aranızdan çıksın, çoluğuna çözünün ezberleyenler çıksın, gayret edenler çıksın. E, çünkü önemli bir akide metni. Hem de hafızayı güçlendirir. Evet. Soru soru varsa alabiliriz. Evet. Evet. Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam ile tartışmasında galip geldi hadisi. Mahlukat yaratılmadan elini dini öngörülmüş, takdir edilmiş bir şeyden dolayı mı seni kırıyordu hadiseyi? Evet. Adem Aleyhisselam'ın işlediği günahı kadere bağlaması nasıl anlaşılır? Evet bu önümüzdeki haftanın konusu ama burada Adem Aleyhisselam işlediği günahı kadere bağlamıyor. İlim ehli diyor ki buradaki Adem Aleyhisselam'ın kadere bağladığı husus başına gelen bela. Ne o bela? Cennetten çıkarılma belası. Yani başına insanın bir bela geldiğinde bir musibet geldiğinde ben ne yapabilirim ki allah Teala yeri göğü yaratmadan 50 bin önce kaleme yaz demiş, yazmış ve olmuş demesi caizdir. Diyor ki ilim ehli musibetlerde kaderi delil göstermek caizdir. Başa gelen musibetlerde Masiyetlerde kadar delil gösterilmez. Masiyetlerde. Günahlarda. Yani adam sakalını kesiyor, sigara içiyor, içki içiyor, zina ediyor. Ne yapayım kardeşim Allah-u Teala bunu yazmış diyemez. Buradaki Adem Aleyhisselam ile arasında geçen husus, Adem Aleyhisselam'ın ihticac ettiği, delil olarak sunduğu husus İl-i de İbni Kalim de bunu zikrediyor. Cennetteki Ağaca yasaklanan ağaca yaklaşıp o ağaçtan yemesi değil. Cennetten çıkarılma olayı. Cennette başına gelen musibet. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bu konuya da yani değiniriz. Edelim. Kader konusunu önümüzdeki hafta şey yapalım, evet. Yani bu Dediğimiz gibi önümüzdeki hafta buna inşallah değineceğiz ama kısaca yani e, Allah-u Teala'nın hikmetinden sorgu sual olunmaz. allah Teala bizleri bazı şeylere mecbur kılmış, bazı şeylere muhayyer kılmış. Bizlerinden her birimiz e, vatanını, ülkesini, uyruğunu, vatandaşlığını seçme özgürlüğüne sahip değildi. Deminden bir şey söyledik değil mi? Ne dedik? İnsanlara seçme hakkı verilseydi insanlar kimin ümmetinden olmak isterlerdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmak isterlerdi ama Kimileri Musa Aleyhisselam'ın, kimisi İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden olmuş. Bu konuda mecburuz. Yani, değil mi? Türk olma, olmak senin elinde değil. Arap olmak senin elinde değil. Ama bazı konular var ki, ameller konusu, bizlerin insanoğlunun yaptığı ameller hususu konusu, bu konuda allah Teala'nın bizim yapacaklarımızı bilmesi demek, bizleri o şeyleri yapmaya mecbur kılması anlamına gelmiyor. allah Teala ezelden bizlerin ne yapacağını biliyordu. Ancak bizleri o yapacağımız şeylere ne yapmadı? Zorlamadı. Zira biz muhayyeriz. allah Teala bize bir meşiyet vermiş. Bir dileme vermiş. Değil mi? Bir irade vermiş. Bunlarla ne yapıyoruz? Kendimiz için seçiyoruz. Yine böyle bir nükte anlatalım. Bu konuyla alakalı. Bir gün bu tarz bir soru soran bir adama yani kaderi bu şekilde dillendirip kaderi delil olarak sunup ne gerek var kardeşim yani sorumlu değiliz günah işlesek de içki içsek de zina yapsak da Allah bunları yazmış zaten bunu yapan fail olarak ben değilim ki Allah yapmış bunu bunu yapan özne ben değilim diyerek böyle felsefe eden bir adam Hüseyin geliyor bu karşısındaki adam bir tane tokat vuruyor pat diye suratına bu kızıyor ne yapıyorsun sen diyor diyor ki niye beni suçluyorsun ki diyor bunu ben yapmadım ki diyor bunu Allah yapmış bence fail değilim diyor. Demek ki arkadaşlar yani. insan yani insan tabiatı gereği bunu biliyor. Yani karşısındaki adam sana gelip bir tane çaksa, bir tane vursa sebepsiz yere. Dinliyor musun? Bir tane vursa, gelse sebepsiz yere. Kader bu konularda kaderi bahane olarak gösteren bir insansan der misin? Ya sen suçlu değilsin doğru yani şimdi senin sen de mecbursun. Kimse bunu ne yapmaz demez, değil mi? Bu da işin iyi noktası. Evet, burada kalalım. Mezana çok az kaldı. Önümüzdeki hafta, inşallah. Allah nasip ederse. Allah ve bihamdik la